Sultan II. Abdülhamit dahice bir politika giderek herhangi bir isyan çıkartmalarını önlemek için Arabistan'ın Hicaz ileri gelenlerini Şuray Devlet üyesi olarak İstanbul'da tutardı. Bunlardan Şerif Hüseyin'in Mekke'ye emir olmak isteğini defaatle reddetmesine karşılık II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte iktihat ve karaklı yönetimi Şerif Hüseyin'in bu isteğini yerine getirerek onu emir olarak tayin eder. Ve hemen ardından da Şerif Osmanlı'ya karşı isyan bayrağını açar. Çok sonraları. İngiliz başvekil Lloyd George avam kamerasında. Şerif Hüseyin Mekke emiri olduktan sonra kendisi ile Arap milliyetçiliği ve isyan konusunda anlaştı. Bu isyana karşı ayda 40 bin altın vermiştik der.